7. Hırs ve haset sahibiyle arkadaşlık yapılamaz. Zira hırs ve haset sahipleri daima insanı ahiretin sevaplarından alıkoyar. Ayet-i Kerime'de şöyle ferman buyrulmuştur. Dostlar, dünyada günah işleme üzerine ahbaplaşanlar o kıyamet günü birbirine düşmandır. Takva sahipleri, Allah yolunda onun taati üzerinde dost olanlar müstesna. Çünkü onlar sadık dostlardır. Ve dostlukları ebedidir. Ey benim ayetlerime iman edip de Müslüman olan kullarım. Bugün size hiçbir korku yoktur. Siz mahzun da olmayacaksınız. İzahı Cenab-ı Hak bu ayeti kerimede bizleri büyük bir vazifeye teşvik etmektedir. Dostlar birbirine düşmandır. Takvada dostlaşanlar müstesna. Takva sahipleri olan dostlar ahirette birbirini ararlar ve birbirine şefaat ederler. Şer üzerinde birleşenler ise cehennemin kapılarında birbirleriyle çekişirler. Bir hadisi şerif Maali: Kendinize kardeşleri çoğaltınız. Çünkü kıyamet gününde her bir mümin için kabul olabilecek bir şefaat vardır. Allah bir mümini diğer din kardeşleri arasında azaplandırmaktan hoşlanmaz.